Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da tekrar birlikte Radyo Havan'da Evet futbol dünyası Şike davasının Gölgesinde Yoluna devam etmeye çalışıyor Eee 26 Ocak'ta Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanacak. Bu olağanüstü toplantıda şike talimi, daha doğrusu şike düzenlemesini içeren futbol disiplin talimatının 58. maddesinin değiştirilmesi gündeme gelecek. Kulüplere daha doğrusu federasyon delegelerine Sorulacak, biz bu talimatı değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Ne kadar demokratik bir hareket değil mi? Yani ilk bakışta çok demokratik bir e, olaymış gibi gözüküyor. Oysa ki e, ayağı hiç de öyle değil. Burada sorun şu, özlerk olan Türkiye Futbol Federasyonu, normal şartlarda e, şike davasına ilişkin kendi kararını olumlu ya da olumsuz verme yetkisine sahip. Hatırlarsanız, daha doğrusu hatırlatmakta fayda var. Geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü arasında bir tartışma yaşanmıştı. Ve tartışmadan sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Federasyon Başkanı'nı faşist olmakla suçlamıştı. Çünkü eleştirilemezler, kurallara dair tartışma. Yapama, yapılamaz e, bir yapılamayacağı söylendiği için Demirören'de federasyon başkanı faşisttir demişti. Demokrasi yoksa faşizm vardır demekti, demek ki diye eleştirilerde bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu o zamanki başkanı Mahmut Özgenler'de evet e, futbolda demokrasi olmaz. Kurallar Bellidir. Bu kurallara herkes uymak zorundadır. Bunlar tartışlamaz demişti. Aradan daha bir yıl geçmeden federasyon aynı kural, aynı kaydeler olduğu halde bugünkü federasyon başkanı da yetkisi alanda olan bir kararı almaktan kaçınıp bunu zaten olayın bir tarafı olan aynı çıkar grubuna çıkarlarına olmayan bir talimat maddesini değiştirelim mi değiştirmeyelim mi diye soracak. Tabii ki değiştirelim diyecekler. Çünkü onların çıkarı hukukun futbol hukukun işletilmesinde değil işletilmemesinde. Kulüplerin büyük çoğunluğu küme düşmenin kaldırılmasını istiyor ki mevcut futbol e, ekonomisi çökmesin, paralar gitmesin. Yani hukuk mu Para mı? Ahlak mı? Ahlaksızlık mı? Seçimi yapılacak 26 Ocak'ta. Büyük bir sürpriz olmazsa hukuk değil para denilecek. Etik değil etik dışılık denilecek. Şimdi e, futbol disiplin talimatının 58. maddesi nedir? Bu talimat e, 3 yıldır yürürlükteydi. Hani 3 yıldır neredeydiniz? diye sormak lazım tabii ki. Ee, üç 3 yıldır yürürlükte olan bir talimata göre kulüpler yöneticileri e, futbolcular, hakemler vesaire bu oyunun baş aktörleri şike yaparsa veya teşvik verirse yahut şike teşebbüsünde bulunursa teşvik primi verme teşebbüsünde bulunursa dahi o kulüpler küme düşürülüyor. Tabi hiçbir zaman başlarına böyle bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için kulüpler bu talimat orada öyle güzel güzel duruyordu. Ne vakit işte 3 Temmuz'daki şike soruşturması patladı. Akabinde iddianame hazırlandı ve dava açıldı. Ondan sonra Aa, biz bir talimat hazırlamışız ama bu talimat çok acımasızmış demeye başladılar. Talimat şimdi e, bu sertliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşte denilecek ki şike yapmışsa işte şu olsun, teşebbüste bulunmuşsa bu olsun, teşvik vermişse şu olsun, teşvik primi verme teşebbüsünde bulunmuşsa şöyle olsun şeklinde kademeler getirilerek Değiştirilecek. Peki ne işe yarayacak bu? Bu da mevcut şike davasının iddianamesi alınacak. Efendim işte filan filan takımlar teşebbüste bulunmuş ama yapmamış e, gibisinden böyle yoruma açık bir hale getirilerek Eski talimata göre yani eskiyecek olan talimata göre kesin küme düşürmesi gereken takım veya takımlar böylece daha hafif cezalarla ligde tutulacak. Ve bu ekonomi bu çark dönmeye devam edecek planları hesapları bu yönde. Dilerseniz bir ara verelim aradan sonra devam edelim. Küme karakış çökse de Aşıklar boynunu büktse de Desem ki nazlı yar insafa gelse de yine yol göründün gurmete Acı keder hep bana kardeş bacı ana baba benim olsa bütün dünya yetmez ki, aşk eder hep bana kardeş bacı ana babam benim olsa bütün dünya yetmez ki. Dediğim kimlere söyleyeyim ben garip.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 Benim Olsa Bütün Dünya Yetmez Ki Acı Keder Hep bana Kardeş başı başı Ana Baba Benim Olsa Bütün Dünya Yetmez Ki Acı Keder Hep Bana Kardeş başı Ana Baba Benim Olsa Bütün Dünya Yetmez Ki Acı Keder Hep Bana Kardeş başı ana baba benim olsa bütün dünya yetmez. Acı keder hep bana kardeş başı ana baba benim olsa bütün dünya yetmez. Ki. Evet, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ee, talimat değişikliğinden önce ne yaptı futbol kulüpleri? Bir tasarı hazırladılar, meclise gönderdiler. Mecliste biraz değiştirilerek şiddet yasası değiştirildi. Şiddet yasasındaki şike yapan yöneticilere öngörülen cezalar düşürüldü. Bir hayli düşürüldü. Bu çok tartışıldı. İşte düşürülmesi gerekiyor mu gerekmiyor muydu, Bu kişilere yönelik yapılan bir hazırlık mı değil mi vesaire vesaire? Bunun tartışması çok yapıldı. Ee, mühim olan burada şuydu: Bir dava sürüyorken böyle bir şeye kalkışılmasıydı. O da olabilir ama bir taraftan da insanlar suçsuz olduklarını düşünüyorlar. Suçsuz olduklarını düşünen insanlara savunma hakkı vermek sizin onlar hakkındaki bir kanunu değiştirdiği zaman sanki o insanlar suçluymuş, peşinen suçluymuş gibi bir e, ortam da yaratıyorsunuz. Hasılı, e, hadi şiddet yasasındaki değişiklik amelinden bir yere kadar anlaşılabilir. Peki akabindeki bu talimat değişikliği neyin nesi? Yani bu işin temel öznesi gibi görünen Fenerbahçe diyor ki biz Şike yapmadık. Taraftarı miting düzenliyor. Biz diyor suçsuzuz diyor. Eğer suçumuz varsa da küme düşürün diyor. Bunu da açık açık beyan ediyor. E, cezaevinde bulunan başkanı ben diyor bu iddianameyi çürüteceğim. Tek tek bütün suçlamaları yanıtlayacağım diyor. Ama bir yandan da aynı kulübün ikinci başkanı, başkan vekili talimatın değiştirmesini istiyor. Aksi halde bu ligin çökeceğini dile getiriyor. Bugüne kadar bu davada işte hukuk diyerekten sonuna kadar girilsin diyen siyasi irade de saf değiştirmeye başladı. Onlar da tavır değişikliğine gitti. Ben görevde kaldığım sürece futbol disiplin talimatının 58. maddesi değişmeyecek diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da bir anda değişti. O da siyasetin verdiği işaretleri yorumladı ve tavrını değiştirdi ve disiplin talimatını genel kurulun onayına sunacak. Bu talimatın değişmesine şimdilik karşı olan kulüpler Trabzonspor susuz olduğunu düşündüğü için böyle bir tavır alıyor. Galatasaray Ordu Spor Beşiktaş kısmen değiştirmesinden yana gibi gözüküyor. Böyle 3-4 kulüp e, karşıymış gibi gözüküyor. Ama e, ekonomik olarak göbekten siyasete bağlı olan bu futbol kulüblerin başkanlarının genel kurulda hür irade ortaya koymaları beklenemez. E, futbol Federasyonu zaten bugüne kadar aldığı bütün kararlarda siyasetin verdiği işaretleri dikkate aldı. Haliyle kendi özerk yapısına da İhanet ediyor. Özerklik kazanmak için futbol dünyası yıllarca mücadele etti ve bu e, hakkını bugün kendi eliyle siyasete devrediyor. Siyasetin gücüne devrediyor. E, bundan sonra e, hiçbir şekilde özellik iddiasında bulunamaz. Kağıt üstüne artık bir yapıdır bu kurum. Yani e, 26 Ocak'ta talimat değişirse ne olur? parma ee, değiştirecek, sonra iddianamedeki e, suçlamalar ele alınacak, etik kurulu rapor hazırlanacak, ilgili tarafların savunmaları alınacak. Eğer eğer hakikaten ortada bir şike suçu olduğuna dair kuvvetli kanaatler varsa, e, işte dediğim gibi en fazla şampiyonun adı değiştirilir geçen sezonun ve bu sezonda birkaç puanları eksiltilir, eksiltilir ama küme düşme olmaz. Görünen köy şimdilik bu şekilde. Diğer yandan 14 Şubat'ta da şike davasının ilk duruşması yapılacak ve oradaki tabloda e, futbol kamuoyunu gene nasıl, hangi yönde hareket edeceğini belirleyecek. Bütün bunlar olup biterken e, UEFA ne yapacak? Şimdi UEFA'dan gelen son açıklamalara göre biz e, bu işi yakın takibi aldık. Dikkatle izliyoruz şeklinde. Öncelikle ama UEFA'da eskisi kadar keskin gibi gözükmüyor. Hani Türkiye'deki hüküme düşme düşünme olayla yani pek fazla taraf olmak istemiyorsun. Ne karar alırsanız alın diyor. Onlar sadece kendi alanlarına girecek e, konularda topa girmeye e, meyliler. Yani kendilerine göre bir takım takımlara OE, Avrupa'dan men cezası verebilirler. E tabi şimdi eğer böyle bir şey olursa hani Avrupa'da cezalı içeride cezası olursa bu da tam bir doğu tipi bir manzara olur. Biz alışığız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilen her olaydan sonra her şeyin eskisi gibi olduğunu gördük. Türkiye'de bozuk olduğu iddia edilen sistemlerin değiştirilmediğini sadece o sistemleri işletenlerin değiştiğini gördük. Yani A sistemi kötüdür diye eleştiride bulunan, muhalefet yapan bir yapı sonra A sistemini ele geçirdiği zaman sistemi değiştirmek yerine sadece oradaki kişileri değiştirip o sistemi aynı şekilde alıp yürütüyor. Kişiler yani bu bir e, istihdam kavgasına dönüşüyor, bir rant kavgasına dönüşüyor. Yoksa sistemi köklü bir şekilde elden geçirmek, düzeltmek, iyiye e, kanalize etmek şeklinde tezahür etmiyor maalesef. Bunu gördük. Hayatın her alanında görüyoruz. Siyasette de görüyoruz. Askeriyede de görüyoruz. Ekonomide de görüyoruz ve nihayetinde kendi alanımız olan sporda da görüyoruz. Evet. E, önümüzdeki günler sıcak e, olacak. Yargı mı hükmedecek? Hukuk mu hükmedecek? Yoksa onun arkasından dolanmaya çalışanların borusu ötecek? Göreceğiz. Son bir ara verelim ve final yapalım. Yollarda giderek çoğalan Duyuyorum Zorna aldırmadan Bekliyordu zaman Karanlıkta Girişim başaçmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran radyo havandasınız. Öte yandan evet, öte yandan da manasızlaşmış bu Süper Ligimizin ikinci perdesi açıldı. Malum takvim sıkışık olduğu için bu sezon lig arası kısa tutuldu. Geçmişte çok uzundu. Ondan şikayet ediyorduk. Bu sefer de çok kısa oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bu işin makul süresi galiba iki hafta. Evet lig başladı Galatasaray lider Galatasaray 7. galibiyetini aldı üst üste. Sezonun açılışında 2-0 mağlup olduğu Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Burada bu maçın öyküsü şu olabilir Fatih Terim ile eski öğrencisi Arif Erdem'in karşılaşması oldu. Arif Erdem Büyükşehir Belediye'nin başına geçti malum. Abdullah Havcan'ın milli takım başına geçmesinden sonra Usta Çırak mücadelesiydi bu bir nevi. Usta e, el verecek miydi e, Çırağ'ına? Ama e, skor sizi aldatmasın. 4-1 belediye yenildi ama 10 kişiyle mücadele etti oyunun büyük bir bölümünde bir birken en önemli oyuncularından birini veboyu kaybetti. Kırmızı kartla tartışmalı bir kırmızı kartla ikinci yere Galatasaray e, bu eksiklikten faydalandı ve 4-1 maçı kazandı. Toplamda ise hani Belediye Spor e, eksik olmasına rağmen çok cüretkar bir futbol oynadı. Bence oyunuyla sınıfı geçti Arif Erdem. Skor olarak 4-1 e, yenilmiş olmasına rağmen ee, diğer yandan Trabzonspor ligin ilk yarısının e, kötüsü Trabzonspor evinde zorlansa da e, Manisaspor'u Sporu 2-1 geçti ve Böylece e, playoff e, grubuna kalma umudunu tazeledi. Güçlendirdi. E, i̇lk yarıda dediğimiz gibi bu grubun dışındaydı. 8. sırada bitirmişti. Şimdi hızla tırmanma şansı e, yakalayabilir. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe ise ikinci yarının ilk maçlarını bu akşam oynayacaklar. Fenerbahçe saat 18'de Ordu deplasmanında olacak. Bu arada Ordu Spor'da enteresan bir olay var. E, Hector Cooper gibi dünyaca yönlü bir teknik direktör Ordu Spor'un e, başına geçti. E, buradaki olayı merakla e, izleyeceğim. Ordu Spor'un nevi şahsına münhasır bir başkanı var e, Nedim Türkmen. Kendisi bir maliyecidir, mali doktorudur. E, futbol dünyamızın en aklı başına isimlerinden biridir. Orduda bir farklı model oluşturmaya çalışıyor. Ekonomisiyle, taraftarıyla, kulüp yapısıyla, profesyonel kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bu ilkelere inanıyor. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Hector Cooper eğer o şehri küçümsemezse, eğer o şartları yadırgamazsa, Bence enteresan bir deneyim olacak Türk futbol açısından, Türkiye futbol açısından. Beşiktaş da kendi evinde ligin ilk maçında, sezon açılışında iki bir yeninde Eskişehirspor'u ağırlayacak inönüde. İnönü diyorum çünkü artık fiyapıyın önünü demeyeceğiz. Bu anlaşma bozuldu. Fiyapı şirketi dedi ki, paramızı ödüyoruz, fatura alamıyoruz. O yüzden biz anlaşmaktan anlaşmayı bozuyoruz dedi. Beşiktaş tarafı ise hayır efendim biz ödemeyi almadık ki faturayı keselim. Savunması yaptı. Bu işte böyle sürünceme de şu anda ama artık orası inönü stadı. Gerçek futbol aşıkları için sevinirci bir gelişme. Endüstriyel futbol savunucuları için ise üzüntü verici bir haber. Evet Bursa Spor Kayseri Spor mücadelesi de haftanın dikkat çeken maçlarından biriydi. Bursa Spor da ligin ilk yarısında istenileni verememişti. <gülüyor> İkinci yarıda bir çıkış arıyorlardı. Bu çıkışı da Kayseri'de 2-0 buldu. Kayseri Amrabat'ın transfer hikayesini, yılan yılan hikayesi dönen transfer olayından dolayı anlaşılan o ki güç kaybetmiş, kafası karışmış, o takımın dengesi bozulmuş. Bu da burada da tabii Galatasaray kulübü eleştirel olmak lazım. Sözleşmesi devam eden ve kulübünün vermek istemediği bir oyuncunun aklını çelerek onu takımından kopardılar. Bu da hani eee 14 Şubat'tan sonra yani geçen sezon şikeyle suçlanan bazı takımların yaptıkları hareketlere benziyor. Yaptıkları iddia eden hareketlere benziyor. Sözleşmesi devam eden bir kulübün oyuncusuna kulübi izin vermedi halde, onay vermedi halde transfer teklifinde bulunmaları, uzun süre bunu sürdürmeleri de enteresan. Bu olay da kayıtlara bu şekilde geçti. Ee, Ankara Gücü küme düşme hattındaki Ankara Gücü 12 Eylül'ün e, vesayetiyle Süper Lig'e çıkartmış Ankara Gücü Mersin'de sürpriz bir galibiyet çıkarttı ve ikinci yarı için ligde kalma umudunu güçlendirdi, tazeledi de daha doğrusu. Mersin İdman doğru bir deplasman takımı. Kendi sahasında e, pek başarılı değil enteresan bir şekilde. Konya, e, Karabükspor Spor Bülent Korkmaz yeni bir çıkış yapmak istedi. Ancak kendi sahasını e, pardon Sivas'ta e, 3-0 mağlup oldu. E, orada işler iyi gitmiyor. Bülent Korkmaz eğer Karabük'te başarısız olursa kendi kişisel kariyeri açısından da ee, önemli bir çizik yiyecek. Ee, yani iyi bir teknik direktör olamayacağı iddialarını güçlendirecek. Çünkü daha önce de e, en iyi çıkışını küme düşme hattında aldığı Erciz Spor'la yaşamıştı. Erciz Spor küme düşmüştü ama kupada final oynatmıştı. Ee, ve çok altlardan aldığı takımı Ligde tutma noktasına kadar getirmişti ama şanssız bir şekilde son haftalarda kümede kalmayı başaramamıştı. E daha sonra Gençler Birliği'nde kısa kalan bir çalışma, Bursa Spor'la bir denemi olmadı. Nihayetinde Yuvası Galatasaray'a gelmişti. Orada da olmadı. Yarım kalan bir hikaye. Bir Azerbaycan deneyimi olmuştu Bülent Korkmaz'ın. Bu kademi Karabük Spor e, önemli bir şansı kendisi için, yeniden bir çıkış yapmak için ama görünen o ki pek iyi bir e, girişat yok. Üstelik 6 futbolcuyu takımdan gönderdi. Yeni transferler yaptığı halde. Evet ligde bugünkü maçlarla beraber e, ilk hafta, ikinci yarın ilk haftası tamamlanacak. Hafta sonunda ikinci hafta başlayacak. Böyle çok sıkı bir hmm, tatil var. 8 Nisan'da lig, normal lig bitecek. Ondan sonra playoff grupları başlayacak. Ee, bakalım nasıl sonuçlanacak bu sezon. Evet, öyle <gülüyor> kafamız dağınık ki size e, iyi seneler bile diyemedik başlangıçta. O halde bitirişte diyelim. İyi seneler diyelim 2012 ee, barış getirsin diyelim. Başka da bir şey istemiyoruz. Barış artık barışmak istiyoruz artık arada olsa ne şekilde olursa olsun insanlar ölmesin Hoşçakalın haftaya görüşmek üzere paslaşmalar hazırlayan ve sunan Kenan başaran